Bismillahirrahmanirrahim, çok değerli Diyanet TV izleyicileri, İlmihal programımızın bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Daha önceki bölümümüzde bir müminin günlük hayatında sıkça karşılaştığı ve sık sık yüz yüze geldiği çok önemli bir konu. Hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak hepimizi ilgilendiren bir konuya başlamıştık. O da e, dinimiz açısından, dini hükümler bakımından kılık kıyafet, örtünme, süslenme gibi bir konulardı. Bu konuya bir giriş yapmıştık bir önceki bölümümüzde. Ve özellikle örtünmenin, süslenmenin e, bir insana özgü bir şey olduğunu, fıtri bir ihtiyaç olduğunu söylemiştik. Ve aynı zamanda bir e, insan olarak da e, Hazreti Adem'den itibaren, bir haya duygusuna e, sahip olan insanın e, örtünmeyi bir ihtiyaç olarak e, başlattığını ve tarih boyunca da e, bu şekilde insana özgü bir olgu olarak bu şekilde devam ettiğini söylemiştik. E, dinimizin yani bu fıtri durumu, bu fıtri durumla ilgili e, erkeklere ve kadınlar yani cinslere de farklı farklı e, değerlendirerek bu konuyla ilgili her birinin benimsemesi gereken, bazı ölçüler, bazı kriterler, bazı sınırlamalar getirdiğinden de söz etmiştik. En sonunda da setre avret konusuna değinmiş, erkeğin ve kadının kimlere karşı hangi ölçüde örtülmesi gerektiği ile ilgili dini kaynaklarımızda yer alan bilgileri biraz da detaylı olarak sizlere açıklamıştık. Ve demiştik ki aslında dinimiz kılık kıyafet konusunda, örtünme, giyinme, süslenme konusunda gerek erkeklere gerek kadınlara büyük bir serbestlik alanda da bırakmış demiştik. Son derece sınırlı alanlarda bir yasaklamaların bulunduğunu söylemiştik. Bu yasaklamaların da daha çok erkekleri erkeklere hitap ettiğini, erkeklere yönelik olduğunu söylemiştik. Ve bu çerçevede ipek ve ipekli kumaşların bu istisnalardan bir tanesini teşkil ettiğini belirtmiştik. Ve bu bölümümüzde de bu konuyu ele alacağımızı vaat etmiştik. İşte şimdi isterseniz bu ipekli elbise ve kumaş kullanımı ile ilgili kaynaklarımızda yer alan bazı bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışalım. Ondan sonra da yine bu kılık kıyafet, örtülme, süslenme ile ilgili başka konularla devam etmiş olalım. Yine devam edelim. Her zaman söylediğimiz ve bir önceki bölümde de tekrar ettiğimiz gibi değerli izleyenler, Dinimiz İslam dini her alanda olduğu gibi e, giyim kuşamda, süslenmede de e, bir ölçülülüğü, bir itidaliği, e, bir normalliği her zaman e, öngörmüş. E, bu esasa dikkat edilmesi gerektiğini belirtilmiş. E, Kur'an-ı Kerim'de de e, sıkça, sıklıkla e, bu alanlarda ölçülü hareket etmenin, aşırılığa, lükse ve gösterişe e, kaçmamanın, önemli olduğunu belirtmiş ve bu konularda bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'den sonra Hazreti Peygamber de belki biraz daha somut olarak ve biraz daha da detaylı olarak hem kendi hayatında hem de müminlerin hayatında yani bu alanla ilgili hayatında birçok tavsiye ve emirlerde bulunmuştur. Kendisi de hayatı boyunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daima yani bir zarafet, bir şıklık İçerisinde olmuş, hep temiz, sade ve e, güzel giyinmiş e, ve bu konuda e, her zamanda ölçüyü ve itidali e, muhafaza etmiştir. Daha önceki bölümde de ifade ettiğimiz gibi, dinimiz e, ilki olarak giyim kuşamda e, çok fazla e, e, onun tarzına, modeline, şekline müdahale etmemiştir. Yani bu, koşu, bu konuda genellikle kişilerin zevkine ve tercihine göre, bir giyim tarzı benimseyebileceğini ve bunun da serbest olduğunu ifade etmiştir. Sadece belli zorunlu alanlarda hani örtülmesi gereken yerlerle ilgili ve bunun biçimiyle ilgili zorunlu noktalarda müdahalede bulunmuş. Ondan sonrasını serbest bırakmıştır. Bu sınırlamalardan bir tanesi de, yani bu kısıtlamalardan bir tanesi de erkekler bakımından özellikle ipek kullanmakla ilgili e, getirilen yasaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, belki biraz sonra ele alacağız ya da bir başka bölümde ele alacağız. E, altın ve gümüşün kullanımında olduğu gibi ipeğin ve ipekten elde edilen diğer e, giyecek maddelerinin giyim ve e, e, giyiminde ve kullanımında ...kadınlara biraz toleranslı davranıyor ama erkekler için bazı sınırlamalar getiriyor. Kur'an-ı Kerim'de genel anlamda lüks ve israfı gösteriş ve böbürlenmeyi yasaklayan... ...yani bu yönde hükümler getiren bazı ayetler olduğunu biliyoruz. Ama bu genel ifadeler dışında yani ipekle ilgili yani ipeğin giyilmesi ya da ile ilgili... Kur'an-ı Kerim'de özel bir yasaklamanın ya da hatta özel bir hükmün yer aldığını görmüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de ipekle ilgili bu noktada bir hüküm söz konusu değildir. Ama hadislerden Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ipekle ilgili e, erkeklere mahsus, erkeklere özel bazı kayıt ve sınırlamalar getirilmiştir. E, mesela bunlara göre yani bu rivayetlere göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altın ve ipeğin kendi ümmetinin erkeklerine haram, kadınlarını ise helal kılındığını e, buyuruyor. Yine aynı şekilde dünyada ipek giyenlerin, yani erkekler için söyleniyor bu, dünyada ipek giyen erkeklerin ahirette giyemeyeceklerini ifade ediyor. Yani bu konularda sahih hadisler vardır. bu yani Buhari'de rivayet edilen sahih hadisler vardır. E, bir rivayette de Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Züheyr ve Abdurrahman'a ee, bir hastalığa yakalanmışlar. Bu yakalandıkları bir cilt, cilt hastalığıymış. Bu cilt hastalığına e, iyi geldiği için bu hastalık sebebiyle ipek elbise giyme hususunda bir ruhsat verdiği, bir izin verdiği de yine bizim kaynaklarımızda ifade ediliyor. Yani bu da aslında hani zorunlu kalınması halinde, zaruret durumunda bunların kullanımının e, e, sakıncalı olmayacağını bize göstermiş e, oluyor. İşte e, gerek Kur'an-ı Kerim'deki lüks ve israfla ilgili genel ayetler, gerekse Hazreti Peygamber'in açık ve net bir şekilde e, mümin erkeklere, Müslüman erkeklere ipek elbise e, giyme konusundaki bu yasaklamalarını, bu ifadelerini dikkate alarak İslam bilginleri e, ilki olarak erkeklerin ipekli elbise giymesinin caiz olmadığını ve e, e, ya, ya, ya, bu konuda Hemen hemen bütün alimlerin ittifak ettiğini görüyoruz. Hani ilke olarak böyledir. Genel prensip olarak ipek giymek erkeklere yasaktır. Ama yani Hazreti Peygamber'in az önce söylediğim gibi bazı sahabelere işte hastalık ve benzerleri nedenlerden dolayı izin verdiğini de dikkate alarak ya bu genel yasak nasıl uygulanacaktır? Hangi durumlarda erkeklere ruhsat tanınacaktır? Bu konuda yine bizim fıkıh doktrininde, fıkıh eserlerimizde farklı ve farklı görüş ve ölçülerinde bulunduğunu görüyoruz. Mesela Ebu Hanife erkeklere ipek yasağının elbiseyle sınırlı olduğunu söylüyor. Sadece hani giymekle ilgili olduğunu söylüyor. İmameyn ise yani İmameyn deyince yine Hanefi mezhebinin önemli imamlarından Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'i kastediyoruz. Bunlar ise... Erkekler ilgili yasağın sadece giyinmekten ibaret olmadığını, yani bu ipeğin yaygı olarak, işte minder olarak veya yastık olarak kullanılması da yine bu kapsamda olduğunu belirtiyorlar. Şafilerle diğer mezhepler de genellikle imamein gibi düşünüyor ve ipekli, ipek, pekten yapılmış olan elbise dışındaki diğer kullanımların da erkeklere yasak olduğunu ifade ediyorlar. Tabii değerli izleyenler bu noktada belirtmek gerekir ki bu erkeklerle ilgili ipek giyme yasağı hani günümüzde pek çok maddeden yapılmış olan yani pek değişik şekillerde yapılmış olan diyelim suni ipeği kapsamına almamaktadır. Yani bu tamamen hani orijinal ipekle ilgilidir. Suni ipekle ilgili böyle bir yasaklama söz konusu değildir. Bir başka önemli nokta yine bu ipek konusu ile ilgili olarak Başka bir cins iplikle karışık olarak yapılan yani o şekilde dokunan ve bu şekilde bir elbise haline getiren, elbise haline getiren giysilerin de burada, bunun hükmünün de burada kullanılan ipeğin oranına göre değiştiğini söylüyorlar bizim fakihlerimiz. Eğer ipeğin oranı diğer ipliğin oranından daha az ise bunu giymekte bir mahsur yoktur. Ama e, ipek oranı çok daha fazlaysa, hani galip durumundaysa o zaman bu ipek gibi değerlendirilir ve bu yasak kapsamında olur. E, bir başka yine ipek konusuyla ilgili önemli bir nokta, bir istisna belki de yani ipek giyme yasağından bir istisna da e, fakihlerin çoğunluğuna göre yani fıkıhçıların çoğunluğuna göre ipeğin e, herhangi bir elbisede bir arma olarak ya da bir düğme olarak kullanılması ya da e, dört parmak genişliğini aşmama kaydıyla bu elbisenin e, yakasında, yeninde ya da e, etek kenarlarında kullanılması da e, mahsurlu sayılmamaktadır. Bu mubah olarak kabul edilmektedir. Çünkü bunlar e, doğrudan doğru giysinin e, kendisi değil de orada çok sınırlı bir miktarda bulunmuş olan e, şeylerdir. E, yine e, bunlarda olduğu gibi ya, ipek ipekten yapılmış olan ipliklerin bir tesbih ipi olarak kullanılması, paraya da saat kabuğu olarak kullanılması ya da işte bir mushaf kılıfı, bir bohça ya da işte Kabe örtüsü olarak kullanılmasında da bizim fakirlerimiz herhangi bir sakınca görmemişlerdir. Bunun da caiz olduğunu söylemiştir. söylenmiştir. Bir başka önemli nokta ki bunu biraz önce söylemiştik aslında. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hastalıklar nedeniyle bazı sahabelere ipek giymeyi, e, ipekli elbise giymeyi e, serbest bırakmasını dikkate alarak, tavsiyede de bulunmasını dikkate alarak e, herhangi bir hastalığın tedavisinde yata, ya da zorda kalındığı zaman, yani kişinin soğuktan korunması, sıcaktan korunması ya da işte koruyucu hekimlik bakımından eğer gerekli olacaksa, ya bu noktalarda da e, bir ihtiyaç ve zaruret bir mazeret e, bulunduğu için, e, ipek giymekte bir sakınca olmayacağını bizim fakihlerimiz ifade ediyorlar. Yani kısacası e, yani bir zorunluluk, bir ihtiyaç bulunduğu durumlarda ipek e, elbise giyilebiliyor ya da kullanılabiliyor. Ama bunun dışında olağan hallerde, normal durumlarda ipek giyilmesi, ipekten elbise giyilmesi bu ümmetin erkeklerine yasak olarak kabul edilmiş. Bu da bir e, imtihan e, hususu, imtihan noktası olarak Erkeklere yöneltilmiştir. Tabi eğer diyelim ki ipekli bir elbise içerisinde bir namaz kılınmışsa bunun hükmü ne olacak? Yani ipek giymek erkeklere yasaktır tamam ama bunun içinde yani bunu giyerek namaz kılarsa bu namaz caiz midir, sahih midir, değil midir? Yani bu konuda da yani mezhepler arasında bazı görüş ayrılıkları olduğunu görüyoruz. Mesela Hanefilere göre yani ipekli elbise normal olarak erkeklere yasak olmakla beraber bu elbiseyle kılınmış olan namaz sahihtir. Bunun iadesi gerekmez. Ama tabii ki kişi ipekli elbiseyle namaz kıldığı için onun ayrı bir günahı vardır. Yani o mekruh olarak kabul edilmiştir. Yani bu, bu yasağı ihlal ettiği için onun cezası, onun günahı ayrıdır. Ama onunla beraber kılınmış olan namazda e, herhangi bir e, mahsur yoktur. Peki madem ipek erkeklere yasaksa bu ipekli eşyanın ticareti yapılabilir mi? Alınıp satılabilir mi? Yine İslam bilginlerinin önemli bir çoğunluğu e, bazı rivayetlere de dayanarak çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesela Hz. Ömer'e e, bir ipek gönderip onun e, satılmasını istiyor. E, bu ve benzer bazı e, delilere de dayanarak ...ipekli eşyanın alınıp satılmasında ya da bunun hediye olarak verilmesinde bir mahsur olmadığı bunun caiz olduğunu söylüyorlar. Evet değerli izleyenler böylece hani kılık kıyafetle ilgili ve özellikle de ipekle ilgili bu bilgileri sizlere paylaşmış olduk. Şimdi isterseniz yine bu giyinme ile yakından ilgili olarak bir başka konuya geçelim. O da nedir? Süslenme ve yine bununla bağlantılı olarak insan bedeni üzerindeki bazı işte estetik kabul edeceğimiz, kabul edilebilecek bazı müdahalelerin dini açıdan hükmüdür. Yani bu konuda önemli. Yani toplumumuzda günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız bir olgular olduğu için onlarla ilgili de kısa bilgi vermekte yarar var. dinimiz insana diğer varlıklara göre çok özel bir yer veriyor değerli izleyenler. insanın yaratılış gayesinden başlamak üzere dünya hayatından ölüm ve ötesine kadar, bireysel yaşayışından sosyal etkinliklerine, ruh ve duygu aleminden beden ve şekline kadar hayatının her safhasıyla, her alanıyla, her noktasıyla ilgileniyor. Ve bunlarla ilgili de bazı hükümler, bazı emirler, tavsiyeler ve yasaklamalar getiriyor. Bunu hep zaten bu helal e, haram konusunu işlerken sıkça dile getirmiş oluyoruz. Yani dinimizin ilgilenmediği hayatımızın hiçbir alanı yok. Prinsip olarak bunu bir defa e, bir kez daha tekrar etmekte yarar var. Yine değerli izleyenler Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette, çok çeşitli ayetlerde insanın yeryüzüne halife olarak gönderildiği ve en güzel surette, en güzel biçimde yaratıldığı yani bu güzel olmanın yanında son derece ölçülü, dengeli bir surette yaratıldığı, bu şekilde güzel bir şekilde yaratılmakla da kalmayıp, çeşitli nimetlerle, imkanlarla, güzelliklerle de donatıldığı ve kendisine pek çok bu yönde nimetlerin verildiği ifade edilmektedir. Tabi insanı bu şekilde en güzel surette yaratan Allahu Teala, Belki diğer varlıklarla söz konusu olmayacak şekilde insanın yani insana bir takım ölçüler, bir takım sınırlar da getiriyor. Ve kendisinin normal yaşantısında da makul ve mutedil ölçüler içerisinde kalmasını ve bu ölçüler içerisinde de gerekirse süslenebileceğini ve kendisini güzelleştirebileceğini de kabul ediyor. Yani prensip olarak dinimizde süslenme, e, güzelleşme e, yasaklanmış bir şey değildir. İtidalli, ölçülü, makul olma kaydıyla dinimiz prensip olarak bu konuda da genel bir ruhsat, genel bir izin vermiştir. Nitekim değerli izleyenler Kur'an-ı Kerim'de e, yani birçok ayette daha önce helal gıda ile ilgili de bunları söylemiştik. İyi ve güzel şeylerin helal, kötü ve çirkin şeylerin de haram olduğu e, bildiriliyor. Ee, yine bir ayet-i kerimede e, de ki Allah'ın kulları için Allah'ın kulları için yarattığı zineti, süsü ve temiz rızkı kim haram kılmış? Hani ayetin devamında de ki bunlar e, dünya hayatında müminler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte e, bilen bir topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz e, buyurulmaktadır. Yine bir ayet-i kerimede ya Beni Adam'a, Kuduz Ziynetekum, önünde kül Mescit buyurulmaktadır. Ki, şey, ey Adem oğulları her Mescide gidişinizde ziynetlerinizi takınız, yani süslerinizi takınız, yani güzel elbiseler, güzel temiz olunuz anlamına geliyor. İşte bu konuda doğrudan doğruya insanların e, süslenmeleri, güzel gözükmeleri, güzel olmalarıyla alakalı olan ayetlerdir. Yani bu ayetlerden de anlıyoruz ki. Prensip olarak, ilke olarak dinimiz e, süslenmeye, güzel görünmeye, temiz olmaya karşı değil. Bilakis bunları da ölçülü, muterir olmak kaydıyla teşvik etmektedir. Nitekim e, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de e, güzel giyinme ile ilgili kendisine bir soru e, yöneltildiğinde Allah güzeldir ve güzelliği sever e, buyuruyor. Zaten daha önce de ifade ettiğimiz gibi kendisi de hayatında daima yani temiz, sade ama güzel giyinmiş ve bu şekilde güzel giyinmeyi, güzel koku sürünmeyi de hem kendisi bir adet haline getirmiş hem de bu konuda ümmetini, Müslümanları teşvik etmiştir. Ama değerli izleyenler bütün bu süse, güzelliğe, güzel giyinmeye, süslenmeye yönelik bu olumlu şeylerin yanında Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim'de İnsanın e, yaratılıştan gelen özellik ve şeklini değiştirmeyi, e, fıtratını bozmayı hedef alan her türlü tasarruf ve müdahalelerin de yasak olduğu, yani insanın e, yaratılışı, hilkati yani asli yaratılışı değiştirmesinin caiz olmayacağı, yani bu şekilde bunu yapmanın da şeytanın emrine uymak e, nite, niteliğinde olacağını da yine ayet-i kerimelerde bize e, bildiriyor. Dolayısıyla değerli izleyenler dinimizde kişinin yaratılış amaç ve özelliklerine uygun, e, uygun olacak şekilde e, süslenmesi ve e, bu şekilde süslenme biçimleri e, helal ve meşru kabul edilirken e, Allah-u Teala'nın e, beğendiği bu güzellikleri e, nefsin ya da e, şeytanın hoşlandıklarıyla e, değiştirme şeklinde e, gerek süslenme e, gerekse estetik bir takım müdahaleleri de dinimiz yasak etmiş oluyor. E, bunu e, kendi yarattığını e, bozma e, anlamına geldiğini e, ve bunun da şeytanın e, fiilleri arasında olduğunu bize ifade ediyor. E, İslam bilginleri de yani e, alimlerden e, bu ayetlerden ve hadislerde yer alan bu zinetle süslenen süsleme ile ilgili, bu genel prensipleri, genel ilkeleri, bu e, ayetlerde, bu hadislerde geçen uyarıları ve ölçüleri dikkate alarak ile yani ilgili, ilgili e, detaylı olarak bazı hükümler ortaya koyuyorlar. Ve onlar da ilke olarak, prensip olarak makul ölçüde süslenmenin hem erkekler hem de kadınlar için e, ilke olarak caiz olduğunu söylüyorlar. Ancak bu konuda e, bir takım sınırlamaların olduğuna dikkat çekiyorlar. Ve bu sınırlamaları da bizim fıkıh eserlerimizde bizlere bildirmiş oluyorlar. Mesela bu sınırlamalardan bir tanesi başka bir kavme benzemeyle alakalıdır. Daha önce bir vesileyle ifade etmiştik. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde kim bir kavme benzemeye çalışırsa o onlardandır buyuruyor. İşte bu uyarıyı da dikkate alarak yani bizim İslam bilginleri, bir Müslümanın, Müslüman olmayanların e, sembolleri haline gelmiş olan bir takım nesneleri süs malzemesi olarak kullanmasına cevaz vermiyor. Yani diyelim ki bir haç ve benzerleri artık onlar için şiar olmuş bir sembol haline gelmiş bir şeyi e, bir takı olarak, süs malzemesi olarak kullanmak bu anlamda e, caiz değildir. E, yine e, İslam bilginleri bu konudaki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetleri, uyarıları, tavsiyeleri dikkate alarak kadınların erkekler gibi, erkeklerin de kadınlar gibi süslenmesini ve aynı şekilde de bu süslenmenin böyle bir kibirlenme, bir böbürlenme, bir gurur e, vesilesi yapılmasını da meşru olarak görmemişlerdir. Bunu da yani gayri meşru olarak değerlendirmişlerdir. Yani bunun dışında e, yine e, fıtrata uygun olmayan insan e, fıtratını e, ve yaratılışını değiştiren ya da bu nitelikte bu özellikte görülebilecek bazı tasarrufları da e, yasak kapsamında değerlendirmişlerdir ve bu bağlamda da özel bazı uygulamalara özel olarak bazı hükümler getirmişlerdir. Nedir bu özel bazı uygulamalar? Hani günümüzde de geçerli olan bu uygulamalardan bazılarına birkaç tanesini isterseniz yani bu çerçevede sizlere aktarmaya çalışalım. Bunlardan bir tanesi değerli izleyenler saçla ilgili tasarruflardır. Yani saç bizim günlük hayatımızda belki de en fazla gündemimizde olan konuların, hususların başında gelmektedir. Değerli izleyenler başın bu yüz hatları dışında kalan bölümünü kaplayan bu saçlar yani saç kısmı tarih boyunca sağlık ve estetik yönünden her zaman özel bir öneme sahip olmuştur. Yani insanlar inançlarını, geleneklerini ve biraz da hani modanın da etkisiyle saç üzerinde göstermişlerdir tarih boyunca. Yani gerek bu saçın uzatılması gerek kesilmesi kısaltılması boyanması koparılması e, ta, tarihte de var olan ama günümüzde biraz daha yaygın hale gelen işte saç ekleme peruk takma saç ekme gibi konular e, her zaman tartışmalı e, meseleler e, arasında yerini e, almış ve önemini korumuştur. E, hadis kaynaklarında da, yani bizim Hazreti Peygamber'den rivayet edilen hadis kaynaklarında da e, saç bakımı, saçların boyanması ve saç ekleme gibi konularda da e, Hazreti Peygamber'in bazı uygulamalarının, bazı tavsiyelerinin, bazı emirlerinin yaygın bir şekilde yer aldığını görüyoruz. Yani bunlarla ilgili pek çok rivayetlerin bulunduğunu görüyoruz. Mesela e, bu rivayetlerden birisinde e, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ...kadınların saçlarını kısaltmalarında herhangi bir e, sakınca görmüyor... ...ama onların saçlarını tamamen kazıtmalarını uygun e, bulmamıştır. E, İslam öncesi dönem, yani bu bunun bir de bir gerekçesi var, nedeni var. İslam öncesi dönemlerde kadınlar e, kocalarının ölümü ya da savaş gibi durumlarda... ...bir keder, e, bir elem, bir e, musibet ifadesi olarak saçlarını kazıtıyorlarmış. İşte İslam dini bu adeti yasaklıyor... Hazreti Peygamber de kadınların saçlarını kısaltabileceğini belirtiyor, fakat tıraş edip kazıtmalarını çok doğru görmüyor. Nitekim de hani hacda ihramdan çıkmak için erkekler saçlarını kazıtabiliyorlar, kısaltabiliyorlar, ama kadınlar sadece kısaltıyorlar. Yani onlar için saçı dipten tamamen kazıtmak uygun gözükmemiştir. Bu onların kılık kıyafetleriyle alakalı da aynı ilke geçerlidir arkadaşlar. Yine e, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşlanmanın tabii karşılanması gerektiğini belirtiyor ve ağıran saçların koparılmamasını tavsiye ediyor. Mesela bir hadis-i şeriflerinde e, e, buyuruyor ki, Ak saçlarınızı yolmayın, e, saç ve sakalını Müslüman olarak ağırtan kimse için o saç ve sakal kıyamet gününde nur olacaktır e, buyuruyor. Bu nedenle değerli izleyenler, e, İslam bilginleri, işte fıkıhçılar, bir kimsenin saçındaki ağır kılları yolmasını çok fazla hoş görmüyorlar. Bunu mekruh olarak kabul etmişler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, ama yani bu yolma dışında e, beyazlayan saçların e, boyanmasını e, tavsiye ettiğine dair de bazı rivayetler vardır yani bazı hadislerde Hazreti Peygamber'in bu tavsiyelerinden bahsedilmektedir mesela bir bir hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saçları ben beyaz olmuş bir sahibi görünce ya şu beyaz saçların rengini bir şey ile işte boyayıp değiştiriniz fakat siyaha boyamaktan kaçınız buyurmuştur o dönemde yaşlı olan Yahudi ve Hristiyanlar saç ve sakallarını boyamıyorlar biraz da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara benzememek için Yahudi ve Hristiyanlar saç ve sakallarını boyamaz onlara muhalefet ediniz ve siz boyatınız buyuruyor tabii bu boyanın şekli konusu bu hadislerden dolayı yine bizim fıkıhçılar tarafından tartışılmış ilki olarak kadınların da erkeklerin de saçlarını boyatabileceği kabul ediliyor. Sadece e, erkekler için hani siyaha boyatmak caiz midir değil midir noktasında bir e, şüphe vardır. Bazı rivayetlerden dolayı. Kadınlar için bu geçerli değildir. Kadınlar her türlü renge e, boyatabilirler. Ama erkekler e, e, işte siyaha e, siyah dışındaki renklere boyatabiliyorlardı. Yani siyaha boyatma konusunda e, olumlu e, düşünen ya da olumsuz düşünen e, fakihler vardır. Ama genel eğilim, genel eğilim e, değerli izleyenler, eğer bir aldatmaya yol açmayacaksa, yani bir aldatmaya yol açmamak kaydıyla diyelim, bunun caiz olduğu yönündedir. Yani demek ki dinimizde hani siyah bile olmuş olsa, saçların boyatılmasında herhangi bir mahsur söz konusu değildir. Belki e, saçla ilgili, Önemli bir sorun, yani boyatmakta çok fazla sorun yok da, önemli bir e, sorun saç ekme ve peruk takmayla ilgili olabilir. E, bu konuyla ilgili de yine fıkıh eserlerimizde ve günümüz çağdaş dönemde bazı e, görüş ve değerlendirmeler mevcut. Ama isterseniz e, o konuyu bir sonraki bölümümüze havale ederim Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden yani bu e, saç ekme ve peruk konusuyla devam etmek üzere. Şimdilik e, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. E, sağlık ve afiyette kalın.